Ölümünün 15. yılında Bilge Karasu'yu. Çalıştım. Ee, onunla uğraşmayacağıma 17 yaşında karar verdim. Yani uğraşmayacağıma dedim, onunla uğraşmayı sürdürmeyeceğime 17 yaşında karar verdim. Yani uğraşmak, meslek olarak uğraşmak. Ben söz ediyorum. Onun dışında. Yani dinlerim, bir fırsat bulsun. Ben yani bir piyano varsa e, kaç saat çalışacağını, doğrusu çok merak ediyorum. Herhalde günümün pek çok saatini ona verir. Ama yani işte onunla uğraşmaya, e, uğraşmamaya karar, verdim. Gün yazı yazmaya karar verdim işte. bana ona çok duyuyorum çünkü o yaşta yazı yazmaya karar vermek ne kadar ne kadar bizi karabil bir biz bir, bir karardı. Düşündükçe tabi e, ben gülesini geliyor. Çünkü yazı yazmanın ne demek olabileceğini o sırada <gülüyor> hemen hemen hiç bilmiyorum. Çok o bir Adam bunu uyaştı ama yazı yazmanın ne demek olacağını bilmiyordum. Yani o zaman yazdıkça öğreniliyor yazı yazmanın ne demek olduğu. Hemen şükür. Ama nasıl bir şey olacağını bilecek durumdaydım. Bir şey olacağımız bir şey olabilecek miyim? <gülüyor> Sürdürmeyi yazmayı sürdürüyor mu? Herhalde evet. sürdürmeyi de düşünün. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında ölümünün 15. yılında Bilge Karasu'nun sesini dinlettik size. Bize bu kaydı getiren ve şu anda canlı yayı konuğumuz Mustafa Arslan Tunalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bu kaydın öyküsüyle başlayalım Mustafa Bey. Ee... Bu kötü kayıt. Şimdi 15-16 yıl sonra bildiğimiz şu eski kasetlerden çıktı bu kayıt. 92'den 92 ile 94 arası galiba bazı kayıtlar yaptık. O da şuydu. Bazı konuşmalarımızda ben hani uzun uzun konuştuktan sonra bunu ya da bu tür şeyleri niye yazmıyorsunuz diye sorduğumu hatırlıyorum. Bu tür şeyleri yazmam ama konuşurum demişti. Bunun üzerine bir kitap olacak kadar uzun bir nehir söyleşi yapmaya karar verdik birlikte. Ama işte e, hayatta pek, pek çok şey yarıda kalıyor. O da e, bir iki yıl aralıklarla sürdü. Ben İstanbul'daydım, o Ankara'daydım. Bu yüzden e, yavaş ilerledi. Bir de e, her zaman konuşmaya... E, ...müsait olmazdı. Yani bir eşref saatini bekleyen... ...çok keyifli hı hı. bir zaman olacak ki... ...tekrar konuşmaya devam edelim. Dolayısıyla çok az bir kesim... E, ...tasarladığımızın çok az bir kesimini... ...yapabildik e, konuşma olarak. Zaten e, bunun... ...hemen hemen tamamı da... E, ...Bilge Karasu Aramızda adlı... ...daha sonra, ölümünden sonra... E, ...anma kitabında yayınlandı. E, tabii... ...bu konuşmanın... E, Değişik taraflar olacaktı. Değişik konular yani. olacaktı. Şimdi biraz önce dinleyicilerimizin kulaklarının tırmalama pahasına dinlettiğimiz bölüm. Bahsettiği, müzikten bahsettiği hı hı. bölümden hemen sonra gelen. Yani ondan vazgeçtiğim ya da yapmamaya karar verdiğim zaman 17 yaşında dediği müziktir. musiki'dir. Çünkü profesyonel olarak müzikle ilgilen, ilgilenmeyecekken ilgilenmemeyi 17 yaşında karar vermiş. O yazı serüvenin nasıl başladığını. ...anlatıyordu o bölümde. Evet. Devam edelim. Peki bunun hemen ardından... ...şunu konuşalım sizinle. Mustafa Arslan ile ...birlikteyiz. Canlı yayında saat 19.14.49... ...şu anda. Peki ilk tanışıklığınız... ...ve bu tanışıklığı takip eden... ...tanıklıklarınız neler oldu Bilge ile ilgili? Şimdi... ...Hacettepe Üniversitesi'ndeydim ben. Bilgisayar bölümünde. Mantık dersinde Bilge Karasu'dan aldık. Biz... ...daha devreler mantığı gibi bir şey beklerken... ...klasik mantıkla karşılaştık. Felsefe bölümü öğrencileriyle birlikte... ...almıştık ve... E, ...şimdi bir hoca olarak... E, öğrenciler her zaman anlatırlar... ...dersi bambaşka hale getiren bir... E, ...havası vardı. Dolayısıyla o... ...dersten sonra da daha sonraki yıllarda... ...başka dersleri seçmeni olarak... ...ya da tamamen misafir... ...konuk olarak almaya devam ettik biz birkaç kişi... Ondan sonra da hani bir öğrencisi olarak, okuyucusu olarak, arkadaş olarak ilişkimiz devam etti. Yani çırağı olarak da demek isterdim ama şey bunu söylemek bile biraz büyüklenmek olur. Estağfurullah. Peki bu tanışıklığın ardından genel olarak Bilge Karasu'nun eserlerine baktığımızda Bilge Karasu anlatısına dair neler söylemek istiyorsunuz Açık Radyo dinleyicilerine? Şimdi tanışıklık, bir yazarla tanışıklık aslında onun metnini, eserine ve metnine bakışı değiştiren bir şeydir. Ama daha baştan tanıdığınız biri ise, ben çok ilk önce kendisini hoca olarak tanıdım. Kitaplarını hemen ardından okumaya başladım. Hocamız mantık kitabı yazmamış ama masal yazmış diyorduk. Göçmüş kediler bahçesinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu birbirinden ayrılamaz tanışıklık söz konusu olduğunda. ...ben şimdi... ...15 yıl geçmiş... ...çok çabuk geçmiş vakit... Bu ...15 yıldan sonra... ...tekrar baktığımda... ...bir taraftan... ...şöyle bir korkuya kapılıyorum... ...Türkiye'de bir hatta yeteri kadar bir iz bırakmadığı... ...hak ettiği yeri bulmadığı gibi... ...korkuya kapılıyorum ama bir taraftan da... ...çok küçük bir çevre içinde olsa bile... ...çok önemli bir etkisi... ...olduğunu görebiliyorum... ...yani... Aslında e, sağlığında da böyleydi. Yani e, yazdıkları çok küçük bir kesimde çok büyük bir etki uyandırmıştı. Onun için hep yazarların yazarı gibi e, terimlerle interendirilmiştir. Evet. Burada şu anda aklıma gelen başka bir mesele var. Bilge Karasu dediğimiz zaman Bilge Karasu ve Ankara ilişkisi de farklı bir ilişki galiba. Çünkü Ankaralı okurun, öyle tahmin ediyorum ki benim, elimde bir bilimsel veri yok ama... ...Ankaralı okurun daha yakından takip ettiği, daha tanıştığı bir yazardı sanki. Benim tanışıklığım da öyle olmuştu. Yani ilk olarak Bilge Karasu'yu Ankara'da okumuştum. Narla İnçıra Gazeli ile birlikte siz göçmüş kediler bahçesi dediğinizde aklıma geldi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankaralı okurun Bilge Karasu ilgisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 80'li yıllarda, 90'ların ortasına... ...kadar galiba Ankara böyle... ...başka bir yerde... ...hani kendisini... ...İstanbul'dan özellikle ve... Evet, ...ülkenin geri kalan daha yalıtılmış hisseden... ...daha bir öğrenci şehri gibi... ...hatırlıyorum ben. Ama... ...çok uzun zamandır Ankara'ya ilişkimi koptuğu için... ...şu an için bir şey diyemeyeceğim. Aynen. Ve Ankara'da o zamanlar... ...önemli olan bir şey vardı, o da... ...ev ziyaretleri... ...şeklinde geçerdi ilişkiler. Onun belki bir etkisi vardır... Evet, yoğun bir şekilde Bilge Karasu okumalarının Konuşmanın başında siz de söz ettiniz, Bilge Karasu aramızda diye de bir önemli bir eser çıktı. Bu eseri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, o da çok oldu tabii. Evet. Ee, uzun zaman oldu. Valla şimdi o... E... Tabii izninizle burada Hüsnü Hoca'yı da anmadan geçemeyiz. Tabii, tabii, Çok yakında kaybettik. Evet. Ee... ...bir yazarın ardından... ...onun anısına saygı olarak çıkılmış bir kitapta... ...tabii çok değişik imzaların... E, ...yazılarına, değerlendirmelerine... anekdotlarına denemelerine... E, ...yer verilmiş bir kitaptı... ...ve çok farklı bakışlardan... E, ...Bilge Karasu'yu izlemek... ...mümkün o kitapta... ...şimdi... E, ...15. yıl dolayısıyla da yine buna benzer... ...başka bir şeyin yapılması ihtimali var... ...onu söyleyeyim şu anda ama çok... E, Henüz tasarı plan, halinde. Tasarı evet. halinde evet. 15. yılını bilge karasuyu yı anmak için Ankara'da tabii ki bir toplantı düzenlenmesi ihtimali var. Ve o toplantıda hem çeşitli konuşmalar yapılacak bilirler sunulacak hem de bilge Karasu'nun yakınları öğrencileri onun hakkında anılarını paylaşacaklar diyelim. Bunun hakkında daha ayrıntılı bir plan çıktığı zaman duyurulacak. Buradan da duyururuz. Açık radyodan da duyururuz zaten. Muhtemeldir ki o toplantı gerçekleşmesi planlanan toplantının sonucunda da metinler herhalde basılı halde gelecektir diye tahmin Tabii. ediyorum. Peki devam ediyoruz. Mustafa Arslan Tunalı ile ölümünün 15. yılında Bilge Karasu'yu konuşmaya. Karasu'nun kişileri, kahramanları hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Biraz önce hani anlatısı hakkında... Bir şeyler söyleyecekken laf başka yere kaydı. Evet. Başka tarafa kaydım. Oradan devam edeyim. Kahramanlara öyle geleyim. Her şeyden önce... ...hep söylenir zaten. Dile çok önem veren ve... ...dilde bir müzik yaratmaya çalışan bir yazardır. Müzikiden bahsetmesi, müzikle uğraşması boşuna değil. Gerçi bu çok söylendi ve... ...şu ana kadar ben onun metninde... ...müziğin izlerini arayan ciddi bir araştırmaya... henüz rastlamadım. Yani... ...karası üzerine derinlikli... ...çok fazla çalışma yapılmış değil maalesef. Ama bundan sonra herhalde... ...umarım yapılır. Ee, dil derken... ...Türkçe hakimiyeti hep övülür ve... E, ...şimdi... ...Öztürkçe yazan bir yazardı ve... ...Öztürkçenin pek çok... E, ...durumda aslında... E, ...kulağa tırmalayan... ...sesler ürettiğini maalesef biliriz. Çünkü... E, Yeni kullanılmış sözcükler her zaman e, çok iyi tınlamayabilir. Bir kere bunu çok iyi başarmıştır. Ve e, çok sağlam e, bir yapısı vardır cümlelerine. Ve e, bir Karasu metnini okurken okuduğunuzun dışında e, onun yazılış tarzından ayrıca etkilenir ve bir tad alırsınız. Bu aslında 50 ile 60'lı yılların pek çok yazarında ve şairinde, düz yazı yazmış şairinde de olan bir özellik. Bugün pek daha az dikkat edilen bir şey galiba maalesef ee, örneğin V kullanmaması hep bir efsane olarak anlatılan ama Karasun'un metninde V kullanmamasından daha önemlisi V'e ihtiyaç duracak ihtiyaç duyuracak e, bir şekilde e, bırakmaması cümleyi Hı -hı. Yani yapıyı öyle bir kurar ki zaten V orada v gereksiz gerek yok orada evet, evet. dolayısıyla e, burada bir Türkçe tadı var ikinci olarak e, ...edebi dilden bahsedebiliriz... ...kendine özgü bir havası vardır... ...bütün yazdıklarının... ...şimdi yazdığı e, kitapların, anlatıların... ...hemen hemen her biri diğerinden çok farklıdır... ...tarz olarak, hı hı. tür olarak... ...yani birbirleriyle karşılaştırmaları bile zor, zordur... ...ve e, özellikle 80'li yıllarda... 80 yılların sonunda ben hatırlıyorum... ...her kitabı çıktığında... ...bir e, kötü sürprizle karşılaşmış gibi... ...hissederdi yakın okurları bile... ...çünkü bir öncekinin çok benzerini bekler herkes... ...onu beğenmiştir... Evet. ...ama bambaşka bir şey çıkar... Ama bütün bunlar arasında bir bağ vardır. Bütün bunları birleştiren bir karası dili vardır. Ve kahramanları da hep e, birbirleriyle ilişkilerini sorgulayan kişilerdir. Yani gece ki en karabasanlı, en e, şiddetten en fazla dolaylı olarak da olsa bahsedilen metninde önemli olan kahramanların birbirleriyle ilişkileridir. Yani karası her şeyden çok... Aşk ve korku üzerine yazmıştır diyebiliriz. Yani korku dışsal bir şey. O yaptığımız konuşmalara da epey anlattığını hatırlıyorum. Ama sevgi içeriden gelen bir şey ve sevmek bir insanın insan olması, karşısındaki ilişkisini tartması, eşsizlik içinde birbirini bulmaya çalışmaları gibi çok zor. Genellikle çok kolay zannedilen ama çok zor bir eylem olarak anlatılır ya da zaten metnin içine sinmiştir. Ben en çok Göçmüş Kediler Bahçesi'ni hı hı. E, okumuşumdur en fazla e, bir başucu kitabı olabilir rahatlıkla. Ama e, masaldır yani modern bir masaldır o <gülüyor> ve e, onunla en e, klasik anlatıya yakın olan uzun sürmüş bir gün akşamı arasında bile e, kişiler, kişilerin birbirleriyle ilişkileri bakımından çok büyük bir yakınlık vardır. Evet. Müzik dedik, Bilge Karasu'nun müzikle ilişkisi, özellikle piyano ile ilişkisini biliyoruz artık. Bu arada çeşitlemeli korku diye de olağanüstü bir eser var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? O bir farklı sesler için yazılmış bir metin. Onun kaydı sanırım sizde de var. Evet var. Önümüzdeki ee, hafta yayınlayacağız. Şimdi onun yazılı versiyonu kısmet lisesinde çıkmıştı hatırlıyorum. ...yazılı versiyonu başka bir şey, seslendirilmiş versiyonu bambaşka bir şey. Çünkü birisinde siz paralel yazılmış satırları izliyorsunuz... ...öbüründe çok güzel de seslendirilmiş bir şeydir. Bambaşka bir şey ama o seslendirilsin diye yazılmış bir şey. Hı hı. Tıpkı Kılavuz'un aslında bir senaryo gibi... ...yani bir görselleştirilmek üzere kaleme alınmış olması gibi. Yani bunlar doğrudan... ...ses için ve görüntü için yazılmış metinler... ...zaten kendisi... E, düz yazılarında da var... ...bir metnin görselleştirmesi... ...bir resmin metne aktarılması... ...değişik e, biçimler arasındaki... ...ilişkiler üzerine... ...epey e, kafa yormuştu... ...ve Bilge Karasu'nun bir konu üzerinde... ...kafa yorması demek... E, ...bir e, herkesin, tanıyan herkesin bildiği gibi... ...gevezelikten ibaret olmayan ciddi... Bir elbette. Elbette. Bu arada... Kulağıma açık söylemek gerekirse tuhaf tınlayan başka bir mesele daha var. O da Bilge Karasu, Kafka benzerliği. Yani bunun üstünden okumak, Bilge Karasu'yu okumak bana, bana benim kulağıma çok hoş gelmiyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi yine hatırlıyorum. Bu 80'lerin sonuna doğru kısmet büfesi yayınlandıktan bir süre sonra çıktı ortaya. Hatta tahmin ediyorum ki kısmet büfesinde... ...karanlık bir yalı üzerine metin ...çok güzel bir metin vardır. Hı hı. Oradan karanlık yazar... ...kafka diye bir şey türemiş olabilir... ...kafka benzerliydi. Çok kızardı buna tabi. Şimdi... E, ...tabii... Bu, ...bunun bir anlamı yok. Çünkü... E, ...bu kadar farklı yazarları birbirine benzetmek... ...çok kabaca... ...belki bir şey söylemektir ama... ...benzerliği söyledikten sonra aradaki farkı... ...söylemedikçe hiçbir anlamı olmayan yani. bir şey. Evet. Kafka benzetilecek son yazarlardan bir tanesi olabilir. Çünkü çok aydınlık bir yazardır Karasu. Yani çok Akdenizli. Çok aydınlık. Belki e, bazen sindirmesi ve anlaması kavraması güç olabilir ama son derece aydınlıktır. Evet. Bu arada Virgül sayesinde de haberdar olduğumuz meselelerden biri. Karasu'nun Haluk Aker'e yazdığı mektuplar. Bu mektuplarda ön plana neler çıkıyor Mustafa Arslan Tunalı? Ee... Şimdi ben mektupları okudum aslına bakarsanız ilk önce böyle bir şeyin yayınlandığını duyunca şaşırdım çünkü e, kendisi bu tür şeylerin e, yayınlanmasını istemediğini söylemişti ölümünden önce ve e, epey mektubunu kendisini imha ettiğinde biliyorum ama sonradan e, aradan zaman geçtikten sonra e, ...böyle şeylerin... ...ya önemi kalmıyor ya da bir kere yapılmışsa... ...orada tekrar... E, ...yazılmış bazı satırları... ...görünce, iyi ki yayınlanmış diyorsunuz. Çünkü e, eski kuşak... ...yani bizim kuşak mesela... E, ...hiçbir zaman öyle bir şey yapmadı ve yapmayacak. Zaten e-mail çağı geldi artık. Eski kuşaktan olduğu için... E, ...Bilgi ve çok mektup yazardı ve... E, ...uzun uzun mektuplardı bunlar. Mesela... E, Füsun Hanımla haftada iki kere mektuplaştıklarını biliyorum. İki kere, iki mektup gelir, iki mektup gider. Yani 15 günde dört kere. Ve uzun uzun mektuplar bunlar. Ee, sadece havadan sudan değil, epey şeyden bahseden. Dolayısıyla ee, o kitapta da çok ilginç. Üstelik o mektupların tarihi daha da eski. E, 60'lar galiba. E, çok ilginç şeyler anladım. Bu özellikle bir yazarı ...sürekli tanımak isteyen, öğrendikçe daha da tanımak isteyen okurlar için tabii ilginçtir. Evet. Son bir sorum var Mustafa Bey. O da uzun sürmüş bir günün akşamı hakkında çok fazla yazılıp çiziliyor. Bu kadar fazla yazılıp çizilmesini siz neye bağlıyorsunuz? İşte belki biraz önce konuştuğumuz gibi... metinler arasında klasik romana en yakın olandır. Kaldı ki üç öyküden oluşmuş... Öykü, üç öykü mü bir roman olduğu belli olmayan bir şey ama gene de klasik olana en yakın olan olduğu için biraz belki e, politik çağrışımları fazla olduğu için. hoş gece daha da fazla politik ama e, ben e, klasik anlatıya daha yakın olduğu için diye tahmin ediyorum. Çünkü e, gece üzerine de yazıldı ama fazla değil. Çünkü nüfuz etmesi çok daha zor. E, hatta e, metnin zaman zaman insanı itiren, dışarı itiren ...bir tarafı da var. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz... misafirimiz olduğunuz için Mustafa Arslan Tunalı. Ben teşekkür ederim. Son olarak yine sizin getirdiğiniz... ...bir sesle, Bilge Bey'in sesiyle... ...Bilge Karasun'un sesiyle bu bloğa veda edelim. Ne kadar çok... E, ...okursak, ne kadar çok konuşursak... ...ne kadar çok... ...iyi e, ...o kadar iyi olacakmış... ...geliyor insanlara... E, bir yetişim, baş başına bir, bir amaç değil bir yetişim olsa, olsa e, ötekinde e, kendini görebilmek kendinde ötekini görebilmek e, ötekinin e, aracılığıyla ile ötekinin e, yardımıyla e, bir anlamda e, kendi kendini Bu da e, okunanın, dinlenenin yalnız kaybedebilmesi değil, birçok başka dizge ile karşılaştırılması da Bu Mesela e, bir şeyleri görmek ya da işitmekle yetinmek e, gelip hiçbir bir şey olarak. Yani, başımıza üstümüze yağan bir, bir, bir yağmur olarak işim e, Birçok durumda birisi de yüksek, görüş de yüksek. E, sonra geçip gidiyor, geçip gidiyor. Ha ben bunu görmüştüm oluyor. Ha ben bunu işitmiştim oluyor. Ben bundan bunu okumuştum. Ha evet bir yerlerde böyle bir şey de edildiğini biliyorum. Tamam, söz edildiğini... haberdar. Evet, haberdar. Söz edildiğini bilmek bir şey demektir. Ama söz edilmiş de ne olmuş? O sözün edilmesi sana ne ne getiriyor? Sana neler gösteriyor? Sana neler gördürüyor? Onu onu <gülüyor> Bunu benim söylemem tabii tuhaf. Ama Hı. Durmadan okumaktan söz ediliyor. Evet, ben de bir ömür boyu bunu yaptım, <gülüyor> durmadan okudum. Ama şimdi düşünüyorum yani, durmadan okumak yani bir takım kitapları okumuş olarak kafa kaldırmak, diğerlere yerlere yerleştirmek, şunları okudum demek amaç. Olar da gerek <gülüyor> Bütün bunlar bize bir şeyler düşündürecek, bir şeyler gösterecek, bir şeyler... E, anlatacak Kendi, kendimizi belki daha iyi anlayacağız, Kendi, kendimiz belki daha iyi e, tanıyabiliriz. Kendi kendimizi derken ille kendimizden söz etmek istemiyorum yani e, kendimizi dünyamızı, e, dünya ya insanları ilişkileri, bütün bunları başkalarının aracılığı ya da başkalarının yardım dedim yani bütün bunları o yollarda <gülüyor> e, tanımak anlamak çok benim Ama tabi bunun içinde. ...buna dikkatimizi çevirmemiz gerekiyor. Yani etkin davranmamız gerekiyor okumamızla, bakmamızla, dinlememizle. Ölümünün 15. yılında Bilge Karasu...